İlk Toplumlar ve Kölelik Grotius, tüm insan gücünün yönetilenler lehine kurulduğunu reddeler ve örnek olarak köleliği anlatır. Onun alışıldık muhakeme yöntemi, doğruya, durumlardan yola çıkarak ulaşmaktır. Daha mantıklı bir yöntem uygulamak mümkün olurdu ama zorbalar için bundan daha uygunu bulunamazdı. Demek ki Grotius'a göre, İnsan ırkının yüz adama mı ait olduğu, yüz adamın mı insan ırkına ait olduğu belirsizdir ve kitabı boyunca ilk alternatife meyilli olduğu görülmektedir ki bu aynı zamanda Hobbes'un da görüşüdür. Bu görüşe göre insan türü birçok sığır sürüsüne ayrılmıştır. Her birinin kendi yöneticisi vardır ve onları yemek için korur. Caligula'nın düşüncesi de Hobbes ve Grotius'unkiyle örtüşmektedir. Aristoteles, onların hepsinden önce insanların hiçbir anlamda doğal olarak eşit olmadığını, bazılarının kölelik, diğerlerinin hükümetmek için doğduklarını söyler. Aristoteles haklıydı ama o sonucu sebebe tercih etmiştir. Köle olarak doğan herkesin köle olması kaçınılmazdır. Köleler zincirliyken kaçma arzusu da dahil her şeyi kaybederler. Demek ki doğaları icabı, köle olanlar varsa nedeni doğa karşıtı kölelerin de var olmalarıdır. İlk köleleri yaratan güç, durumu devam ettiren ise onların korkaklığıdır. Hiç kimse çevresindekilerin üzerinde doğal bir otoriteye sahip olmadığından ve güç hak yaratmadığından Tüm meşru otoritenin temelini, mukabelelerin biçimlendirdiğini kabul etmeliyiz. Grotius der ki, eğer bir canlı özgürlüğünden feragat edebilirse ve kendini bir efendinin kölesi haline getirebilirse, neden tüm bir halk aynısını yapmasın ve kendisini bir krala tabi kılmasın? Despotun kullarına uygar yaşam düzenini sağladığı söylenecektir. Kabul. Ama eğer despotun hırsı başlarına savaşlar açıyorsa, doymak bilmez açgözlülüğü ve bakanlarının can sıkıcı tavırları üzerlerinde kendi çekişmelerinden daha fazla baskı yaratıyorsa, bu neye yarar? Keyfini sürdükleri asayiş, sefaletlerinden ibaretse neye yarar? Asayiş zindanlarda da vardır ama sadece bu oraları yaşanması yerler yapar mı? Bir insanın kendisini ivassız verdiğini söylemek saçma ve düşünülemez bir şey söylemektir. Böyle bir hareket yapan aklını kaçırmış olacağından geçersiz ve gayrimeşhurudur. Aynı hareketi bir halkın tamamı için söylemek deli olduklarını varsaymaktır ki delilikten kaynaklanan herhangi bir hak yoktur. Her bir insan kendisini ferah ve temlik edebilse bile bunu çocuklarına yapamaz. Onlar insan olarak ve özgür olarak doğmuşlardır. Özgürlükleri kendilerine aittir ve tasarruf hakkı sadece onlardadır. Özgürlükten vazgeçmek, insan olduğunu inkar etmek, insanoğlunun haklarından ve hatta sorumluluklarından vazgeçmek demektir. Her şeyden feragat etmiş birinin tazmin edilmesine mümkün değildir. Böylesi bir vazgeçiş insanın doğasına aykırıdır. İsteklerinden tüm özgürlüğü çıkarmak, davranışlarından tüm ahlakı çıkarmak demektir. Toplum sözleşmesi, Sorun ortak gücün bütünü kadar, bireyi ve bireyin malını da savunacak ve koruyacak bir birlik biçim bulmaktır. Bu birliğin bir ferdi olan birey, bir yandan herkesle bütünleşirken, diğer yandan da kendisine sadık kalabilmeli, eskiden olduğu gibi özgür olabilmelidir. Toplum sözleşmesinin çözümünü sunduğu esas problem budur. Bu sözleşmenin maddeleri tek bir madde indirgenebilir. Her bir ortağın kendisini tüm haklarıyla birlikte toplumun bütününe devretmesinden ibarettir. Çünkü her bir bireyin kendisini tümüyle teslim etmesi, şartların herkes için aynı olması, yani kimsenin kimseye fazladan bir şeyler yüklemek suretiyle çıkar sağlayamaması durumudur. Ve nihayet kendisini herkese teslim eden birey. Hiç kimseye teslim etmemekte, verdiğinin, hakkın karşılığını birliğinin her bir üyesinden geri alabilmekte, kaybettiği her şeyin eşdeğerlisine hak kazanmakta, sahip olduklarını korumak için arttırılmış güç sahibi olmaktadır. Toplum sözleşmesinin tali unsurlarını ayıklarsak aşağıdaki tanımlara indirgendiğini görürüz. Her birimiz kişiliğini ve tüm gücünü çoğunluk iradesinin en üst yönetimi altında umuma sunar, ve her üyeyi müşterek kabiliyetimiz içerisinde bütünün bölünmez bir parçası olarak kabul ederiz. Kontrat yapan taraflarının bireysel kişilikleri yerine bu birlik sözleşmesi anında ahlaki ve müşterek hükmü şahıs oluşturur. Bu hükmü şahıs bir meclisi oluşturan seçmen misali çok sayıda üyeden oluşur ve bütünlüğünü, kimliğini, hayatını ve iradesini bu sözleşmelerden alır. Herkesin birleşmesiyle biçimlenen bu hükmü şahsı eskilerde site denirdi. Şimdilerde cumhuriyet veya siyasi teşkilat olarak adlandırılmaktadır. Edilgen olduğunda mensupları tarafından devlet ve etken olduğundaysa hükümranlık olarak adlandırılır. Kendisi gibilerle kıyaslandığındaysa güç adını alır. Hükmü şahısta birleşenlerin ortak adları halktır. Egemen gücü paylaşanları yurttaş, Devletin kanunlarına tabi olanlara uyruk, teba denir. Hükümran Hükümranı oluşturanların çıkarları onunkilerden farklı değildir. Ve olamaz. Dolayısıyla hükümran güç, tebaasına teminat vermek zorunda değildir. Zira mensuplarının hepsini üzmek gibi bir arzusu olamaz. İleride göreceğimiz gibi belirgin birilerine de zarar vermeyecektir. Hükümdarın hükümran olma keyfiyeti, onun her zaman ve her şart altında olması gerektiği gibi olması demektir. Bununla beraber, tebaasının hükümranıyla olan ilişkisindeki durum böyle değildir. Çıkarlarının ortak olmasına rağmen, meğer ki sadakatlerinden emin olacağı koşulları sağlasın, hükümran tebaasının görevlerini yerine getireceğinden emin olamaz. Aslında her bir birey, bir insan, bir vatandaş olarak, umumun iradesinden farklı, veya tam tersi bir iradeye sahip olabilir. Kişisel çıkarları kamu çıkarlarından çok farklı olabilir. Varlığını mutlak ve doğal bağımsızlığı, müşterek davaya ödemek durumda olduğu borcunu angarya olarak görmesine, ödememesi haline başkalarına vereceği zararın, ödemesi halinde kendisine vereceği zarardan çok daha az olduğunu düşündürebilir. Sayıcı bir insan değil, örfi bir persona ficta olan devlete karşı sorumluluklarını yerine getirmeye hazır olmadığı halde, yurttaşlık haklarından yararlanmak isteyebilir. Böylesi bir adaletsizliğin devamlı siyasi teşkilatın fesini getirir. Demek ki sosyal sözleşmenin boş bir formül olmaması için genel iradeye boyun eğmeyi reddedenleri mecbur tutulacakları şeklinde zımni bir taahhüt içermesi gerekir. Nitekim diğerlerine güç verecek olan da budur. Bu taahhüte redçilerin özgür olmaya zorlanacakları anlamına da gelir. Çünkü her vatandaşı kendi ülkesine tevdi etmek suretiyle her türlü kişisel bağımlılığa karşı güvence altına almaktır. Siyasi makineyi çalıştıran anahtar budur. Meşruiyetin olmadığı durumlarda saçma, baskıcı ve en korkunç suistimallere müsait olan kamusal yaptırımları meşru kılan da budur. Uygar Devlet Yabanıl yaşamdan uygar devlete geçiş, içgüdüğü adaletle ikam etmek, ve davranışlarına eskiden olmayan ahlaki kısıtları vermek suretiyle, insanoğlunda kayda değer değişiklikler oluşturur. Görevin çağrısı, fiziki dürtülerin ve haklı iştihaların yerini aldığında, o zamana kadar sadece kendini düşünmüş olan insan, farklı ilkeler doğrultusunda hareket etmeye ve eğilimlerine teslim olmadan önce aklını kullanmaya zorlandığını fark eder her ne kadar bu durumda kendisini doğadan gelen bazı avantajlardan mahrum bırakmış olsa da, bunun karşılığında çok büyük başka avantajlar elde eder, yetkinlikleri kamçılarır ve gelişir. Fikirleri genişler, duyguları ulvileşir ve tüm ruhu yücelir. Bu yeni durumun istimalleri onu çoklukla terk ettiği aşağıları çekmezse yer, onu oradan ilelebet ayıran ve onu aptal ve hayal gücü kıt bir hayvan olmak yerine, akıllı bir varlık ve bir insan haline getiren o mutlu anı sürekli olarak şükredecektir. Şimdi de münasip maddelere döktüğümüz hesabı çıkaralım. İnsanoğlu toplum sözleşmesiyle kaybettiği doğal özgürlüğünü ve elde etmeye çalıştığı ve elde etmeyi başardığı her şey ilişkinin sınırsız hakkını kaybeder. Kazancı, uygar özgürlük ve tüm sahip olduklarının mülkiyet hakkıdır. Birini diğeriyle kıyaslarken hata yapmamak için sadece bireyin gücüyle sınırlı olan doğal özgürlüğü kamusal iradenin sınırladığı uygar özgürlükten ayırmak zorundayız. Ve sadece güçten veya ilk işgal eden olmaktan kaynaklanan mülkiyet hakkıyla ancak müspet bir tasarruf hakkıyla sahiplenilebilecek mülkiyeti birbirinden ayırmalıyız.